Alan kodu 212-343-4040, elektronik posta adresimiz acikradyo.com.tr acik Efendim e, şimdi hemen Düzce'ye bağlanacağız. Ayşegül Şenol arkadaşımızla görüşeceğiz. Hukukçu Düzce Depremzede Derneği Başkanı. E, Ayşegül Hanım merhabalar. Merhabalar Gülhan Bey Evet yes, sağ olun çok teşekkürler. Düzce Depreminin 15 yıl dönümündeyiz evet. ee, ve sizden e, gene kısa bir bilgi rica ediyoruz çünkü e, şu anda devam eden bir etkinliğin içinden çıkarttık sanıyorum. Ee, bir an evvel evet, oraya evet. E, yetiştirmemiz evet. gerekiyor sizi. Ee, evet, evet, tekrar kayıplarınız için kayıplarımız için başınız sağ olsun. Aradan 15 yıl geçti, her yıl konuşuyoruz, ne oldu, ne bitti diye. Ee, son bir yılın bir kısa özetini alabilir miyiz? Tabii ki, tabii ki. Ee, öncelikle duyarlılık için, <gülüyor> size programınıza ve teşekkür ederiz. Her yıl dönümünde mutlaka e, bizimle e, açılarımızı, sıkıntılarımızı paylaşıyorsunuz. Sonuç olarak şimdi 12 Kasım depremin üzerinden 15 yıl geçti ve eskisi gibi artık eksikleri böyle bir tarifler da değil ama genel olarak yaşadığımız acılardan ne kadar ders çıkarabildik ve şu anki yapılaşmamız ne durumda ona bakabiliyoruz. Bizim şu an en önemli sorunumuz depremden alta kalan hasarlı hasarlığın bazının olduğunu da bilmiyoruz ama hani ağır hasarlı ve ağır hasarlı çok sayıda bina var cüzdenin içerisinde. Biz ısrarlı taleplerimiz odur ki bu binalara bir an önce çözüm bulunsun. Ee, çıkartılan e, afet e, risklerinin azaltılması ile ilgili yeni yasanın da bu e, soruna çözüm üretemediğini görüyoruz. E, tek tek bina temelinde ele alınması gereken bir husus çünkü bu. E, bina sahiplerinin bir e, Belediyenim de bu konuda bir duyarlılık göstermesi gerekiyor. Ama bu yani 15 yıldır başlıyor. devam eden bir sorun değil mi? Yani tabii 15 yıldır devam ediyor. Evet ve hiç yani hiçbir. Tabii ki bu binalar o orta sade binalar açısından konuşabiliriz. Tabii yıkılacak dendi, ee, onarılacak dendi, bunları onarı bir türlü e, öngörülen sürede bitirilemedi. E, çok sayıda tabii apartman dairesi şeklinde yapıldığı için mal sahipleri anlaşamadı. Buna ilişkin bir kısım düzenlemeler yapılmaya çalışıldı, sonuç alınamadı. E, hasarı afat yapıyor, hasarla ilgili işlemleri ruhsatı belediye veriyor. Böyle karmaşık durumlar söz konusu bu binalarla ilgili. En son yeni çıkartılan yasanın içerisinde bunu çözeceğiz dediler. Biz de hani bekliyoruz çözülsün diye ama önünden geçiyoruz, yanından geçiyoruz. Kimi metruk hale gelmiş, içinde madde bağımlıları oluyor ...farklı amaçlarda kullanılıyor... ...tehlike saçıyor... ...bunların bir an önce çözümlenmesini istiyoruz... ...belediyenin başkanının en son bu... ...yıldönümü öncesi yapmış olduğu... ...açıklamada... ...işte bir Atatürk pulvarı üzerinde... ...yurt binası var eski bir bina ağır hasarlı o... ...kamuya ait bir bina... ...onu yıkacakları yönünde bir açıklama yaptı... ...biz de bekliyoruz... ...meraklar ve takipçisiyiz... Geçen yılda ee, bir biz... duvar yıkıldı... ...sanıyorum değil mi... ...içinde... Ee, gene böyle evet. sistemden önce yapılmış, işte bakımsız kalmış, kimsenin ilgilenmediği, e, umut kesilmiş bir dinada madde bağımlısı gene bir kısım gençlerin e, orada olduğu esnada dayandıkları duvar yıkılıp e, vefat etmelerine sebebiyet verdi. Çok vahim bir durum tabii ki. Evet ve e, yani 15 yıldır bu, bu konuda herhangi bir adım atılmaması e, çevredeki diğer binaları ve insanların da can güvenliklerini ciddi e, tehdit ediyor. herhalde. Tehdit ediyor. Evet. Can güveniniz tehdit ediyor. Artı bu son zamanlarda en çok konuştuğumuz konulardan birisi de şimdi e, 2001 yılında yapılan devirin mali kat ile sayısı ile sınırlanmıştı. Bunun dört katı. E, gelip dayanması söz konusu oldu. E, önce 3 kat sonra 4 kat oldu tabi yavaş yavaş. Yükseliyor. Evet. Yükseliyor kat sayısı. Tabi e, getreme dayanıklı binanın yanında kat sayısıyla tarifi mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz zaten ancak burada bir yapı yapma alışkanlığı, denetim mekanizmasını nasıl işlediği gibi yığınla soru var. soruları cevaplamadan seninle ilgili nasıl giderileceği bizimle toplumla paylaşıp tartışılmadan yalnızca Ede Meclisi'nin önüne bir kat artış talebi ve baskısı geliyor. tabii bu daha çok artı sahiplerin ve yapsakçıların baskısı oluyor. O baskıyla yalnızca karar almak uygulamak e, detrem geçiren bir ilde olmaması gereken bir şey. Bizi endişelendiriyor. Çünkü mevcut da e, düzce merkezin e, zemini zaten çok kötü. Ancak kalıcı konuklar, ve patikontlara doğru bir kısım araziler var. Kuzey tarafı oluyor kentin. Oradaki yapılaşma daha yüksek katlı olabilir. Tabii ki zeminini nispeten daha sağlam. Eğer bir artış söz konusu olacaksa daha zemini sağlam olan yöne doğru bu gelişim yapılsın istiyoruz. Bu talebimiz var bizim. Ama herkesin de nasıl olsa 3 kat oldu, 4 kat olur diyorlar. E şimdi 4 kat olur, 5 kat olur tabii 5 kat olur, 6 kat da olur. Ee, ama buna uygun bir e, kamusal denetim mekanizması yok en kötüsü işte yapı denetim firmalarını genelde müteahhitler kendileri seçiyorlar istedikleri gibi seçiyorlar onların işleyişinde yığınla sorun var ee, genellikle e, mimarın mühendisini falan görmeden bu denetim işleri yapılıyor sonradan imzaların tamamlanması suretiyle bunlar uygulamada başka başka sorunları da gündeme getirecek mesela burada en son yaşadığımız Dört kata çıkınca kat sayısı, üç katlı bina sahipleri hemen e, dört kata nasıl çıkarabiliriz? Teraşi içerisine girdiler. E, üç kat üzerinden ruhsat almış bir bina ve projede yeniden kat projelendirmesi yapılmasının yılını sıkıntısı var tabii ki. Bunların hangisi denetleniyor, hangisi denetlenmiyor biz bunu da bilemiyoruz. Tam öyle bak sıkıntılarımız bunlar ama tabii mesela hala bir hastane binası yapılacak yıllardır bekliyoruz biz. ...depremde hasar görmüştü şey... ...hani bunlar komik bile gelebilir... Hani ...insana 15 yılda bir hastane yapılmaz mı diye... ...ama maalesef öyle oluyor... ...hala daha kullanılan... ...depremden artık alan okul binaları var... Ee, ...ihaleleri yapıldı... Ee, ...biz öyle duyuyoruz... ...ama daha okul binaları... ...yeni binaların e, ne zaman bitecek... ...ne zaman öğrenciler evet. sağlıklı yani ...bir şekilde eğitim alacak... ...bunu bilmiyoruz... Ee, bunun gibi sorunları yaşamaya devam etmekteyiz biz ama burada mühim olan e, işte insanın depremi değil denetimsiz binalar e, maalesef ve de. denetimsiz yapılaşmalar öldürüyor. E, bunun altını çizmemiz gerekiyor ve bu konuda herkes duyarlı olmaya özellikle elinde ciddi kamu gücü ve e, olanakları barındıran belediye ve valiliklerin daha duyarlı olması gerektiğini e, söylememiz gerekiyor. Biz bu yılda bunu söylüyoruz depremi unutmayacağız, kaybettiklerimizi rahmetle anıyoruz. Ee, biz eğer konuda bir işle hareket edersek depremin hayatımızda bir yıkıma, bir felakete yol açmayacağını göstermemiz gerekiyor artık diye düşünüyoruz. Evet. Bugün orada bir e, toplantı düzenlendi. O evet. konuda da kısa bir bilgi alabilir miyiz Ayşegül Hanım? Evet. Deprem'in e, neticeleri ve sonuçlarıyla ilgili bir panel var. Ona katılıyoruz biz. Artı e, her yıl biz deprem saatinde e, Düzce'nin Antepak Meydanı'nda yani saat 1857de saygı duşunda bulunuyoruz ve e, kaybettiklerimizi anlıyoruz. Bununla ilgili de bir e, programımız var e, deprem saatinde. E, en azından... E, hatırlanmasına yol açıyor. Biz belki tepki alıyoruz ama hatırlatmak bizim görevimiz. Onu yapacağız illa ki. Elbette. Toplantıyı düzenleyen kuruluş kimdir? Ee, bir siyasi parti düzenliyor. Evet. O şeyi ee, biz üniversitesi de yapmıştı dün bir buna benzer e, bir sempozyum. Ee, Kentin değişik kurumlarının bu tür duyarlılıkları oluyor. Tabii bu katılımcıları ve Duyulması açısından da yine bir duyarlık yaratıyor. Evet. Peki Ayşe Gülen'in çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür Sağ ediyoruz. Sağ olun. Size Benim kolaylıklar diliyoruz. diliyoruz. Umarız önümüzdeki sene bu sorunu tekrar konuşmayız. Çünkü konuşmayız. bir yandan <gülüyor> e, dünyada bir numara olacağız iddiası taşınıyor Tabii. inşaatta. <gülüyor> Ama bir yandan e, nispeten küçük bir kentimiz. Onun sorunlarını 15 yıldır Halledemedik. 10-12 yıl sadece yol meselesini çözmek için uğraştınız. Tabii tabii. Kavuç <gülüyor> konu bağlantı yolu 10 yılda yapıldı. 10 evet, yılda. 10 yılda yapıldı. 4 hani kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. Evet. E, Söyleriz tekrar ediyoruz ama hani bunlar niye tekrar ediyoruz? Benzer şeyler olmasın diye tekrar ediyoruz. Elbette. Ee, en çok e, iş güvenliği konusunda sıkıntı yaşanan iş alanlarından birisi de işaret çıktığı biliyorsunuz ki. buna dair bir haber duymayalım yani denetim yalnızca yapının yapımı değil e, yapılırken çalışanların güvenliği konusunda da sıkıntıları var bu ülkenin maalesef evet. o yüzden e, hepsini birlikte halletmek gerekiyor bu bir e, kararlılıkla ilgili bir şey kararlılığı zaman zaman duyuyoruz Künet yetkililerinden ama bunun sürdürülmesi mümkün olmuyor. Bir de bakıyorsunuz uygulamada bu daha çok piyasa koşullarına emanet edilmiş bir harammış. Ee, bu da e, sonuç alıcı olmuyor o yüzden. Kararlılık ve süreklilik önemli. Doğru. Peki çok teşekkür ederiz Ayşe Gülşenol. Size teşekkür kolaylıklar ediniz. diliyoruz. Geçmişiz sağ olun. Tamam. Evet telefon hattımızda Ayşegül Şenol arkadaşımız vardı. Hukukçu Düzce Deprem Zede Derneği Başkanı. Bugün 12 Kasım Düzce Depremi'nin 1999'da gerçekleşen Düzce Depremi'nin 15. yıl dönümü. E, stüdyomuzda iki arkadaşımız var. E, biri Şenay Özden geçen hafta da onunla birlikte program yapmıştık. Ee, ...hoş geldin. Hoş bulduk Şenay, ee, Şenay Özden... ...antropolog, ee, Suriye'de... Toplam, ...devlet toplum ilişkileri... ...ve Suriye'de muhalif hareketler... ...Suriye'de Filistinli ve Iraklı... ...Mülteciler, Suriyelilerin... ...Ve Türkiyelilerin... E, ...ortak çalışmaları... ...konusunda... ...araştırmalar yaptı. Beş yıl... Suriye'de kaldı ve e, Suriyelilerle illerinin birlikte kurdukları Hamiş Suriye Kültürevi kurucularından. Evet. evet tekrar hoş geldin. Bir ikinci arkadaşımız var Yassin Suriyeli bir arkadaşımız. E, o da bugün programımıza geldi ve Suriye tarafından bize sorunları aktarmaya çalışacağız. Hoş geldin Yasin. merhaba. Merhaba. Evet. Ee, hemen ben sorularıma geçmek istiyorum. Ee, Yasin e, nerede yaşardı? Suriye'de e, ve e, Türkiye'ye ne zaman geldi? Bu konuda bir bilgi alalım. Bu programımızın bundan sonrasını e, Yasin'le e, Şenay e, birlikte Arapça konuşarak götürecekler. Şenay'da e, çeviri yapacak. Evet. Wayn, konda yaşlı Suriye ve nite aşıtı Türkiye. Ana su, Suriye, m maddiye ten Raka, Şimal Suriye, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, Evet, e, Türkiye'ye gelmesinin sebebi herhalde Suriye'deki problemler ve bu Rakka e, çok önemli bir yer e, Suriye'de. E, çünkü biliyoruz ki e, IŞİD'in karargahı orada. Yani Türkiye'de Kobane'yi çok iyi biliyoruz, e, Rakka biraz... E, ...fazla bilinmeyen bir yer bize... ...Rakka'daki gelişmeleri... ...bir de Suriye'deki... ...özgürlük hareketi hı hı. konusunda... ...bilgi verirse... ...çok seviniriz. Bir Türkiye'nin arası çok şey an Kobane... ...biz... ...Rakka'ın çok önemli... ...diğer Macart'a dağış bir Rakka... ...bu fik... ...tatiğine şüveyi malumat... ...an Rakka... ...sar bir Rakka... ...bu kebana hareketi harruriye bir Suriye... ...hıhı... بالتأكيد يعني العنوان الإعلامي البارز اليوم هو كوباني كجزء من المأساة السورية الموجودة حالياً إن كان على إيد النظام السوري وإن كان على إيد داعش للأسف مدينته هي مقر تنظيم داعش تنظيم الدولة الإسلامية و. ويعاني بشكل مزدوج إن كان من وجود داعش على الأرض أو إن كان من قصف النظام السوري من الجو يعني مثلا مبارح قصف النظام السوري وسط المدينة وقتل حوالي 12 شخص جميعهم مدنيين ومنهم أطفال الحياة اليومية بالرقة مأساوية بكل معنى الكلمة Evet Yasin dedi ki evet daha ziyade hani Kobani hakkında okuyoruz medyada özellikle. Ancak şehrim Rakka dedi iki açıdan çok fazla acı çekiyoruz. Bir tarafta havadan rejimin bombalamaları devam ediyor. Bir yandan da şehrin içinde de IŞİD var. Örneğin dün mesela rejimin bombalamalarının sonucu Rakka'da 12 kişi öldürüldü ve tamamı siviller ve çocuklar. Şimdi gündelik hayat دان براز بحسيج رقة دا مدينة الرقة خرجت عن سيطرة النظام بآذار 2013 وبعد عدة أشهر من الفوضى بسبب غياب التنسيق السياسي لازم لإدارة المناطق المحررة بسوريا بشكل عام وقعت تحت سيطرة داعش بالكامل أول 2014 بعد معركة دموية مع باقي الفصائل الإسلامية منها والجيش الحر Vaka'at tehti sayıda Rakka'da Biraz e, hani neler olduğundan Bahsediyor. 2013'ün Mart ayında e, rejim e, Rakka'dan e, çıktı. Yani e, Rejimden özgür, özgürleştirildi e, Rakka. Ancak e, Muhalif güçlerin arasındaki Koordinasyon e, eksikliğinden Dolayı e, IŞİD, e, hani Rakka'ya girebildi. Ve 2014 e, 2014 yılında e, Bir yandan işte İslamcılar Bir yandan Özgür Suriye ordusu çok şiddetli, çok kanlı çatışmalar sonucunda işid rakkayı, rakka, yı, RAKKA yı üzerinde kontrolü sağladı. Bundan lahza öyle, ahmeta Daş, bir şekilde mahûs, bitazfiet, any vujud li şabab, şevriyin, ou naşitiyin bil amel am bil rakka. İsawad al <gülüyor> ve bazı alaşmalar, ülkesi, kendi ülkesi, kendi ele geçirdikten sonra yaptığı ilk iş e, hani kendi ülkesi, devrimcilerden kurtulmak e, oldu kurtulmaya çalıştı ülkesi, e, ...büyük bir kısım çok e, sayıda insanı kaçırdı ve e, şu anda yani başlarına ne, ne geldiğine dair en ufak bir bilgimiz hala yok. Bilinmiyor hala mu? bilinmiyor. Hala bilinmiyor. ne e, yaşayıp yaşamadıkları nerede olduklarına dair bir bilgimiz yok. E, bir kısmının öldürüldüğünü e, biliyoruz. Yani hani yakalar yakalamaz öldürdüklerini biliyoruz. E, çok yani başka e, bir kısım da e, Rakka'dan kaçmak zorunda kaldı. E, bunların bir kısmı e, Türkiye'ye geldi. Bir kısmı da başka ülkelere gitti. Farklı ülkelere Farklı gitti. Farklı ülkelere evet. gitti. Evet benim merak ettiğim bir nokta şu. Şu anda ailesi halen Suriye'de mi Yasin'in? Aile lise bir Suriye mi? Aile bir Suriye'de? ailesi hala Rakka'da. Rakka'da. Evet. evet. bir diğer sorum da şu. Tabii ki orada Esad rejimine karşı bir mücadele başlatıldı. Bağımsızlıkçı Hı -hı. güçler e, harekete geçtiler. Fakat anlaşıldığı kadarıyla Yasin'in de söylediğinden anladığım kadarıyla çok farklı gruplar vardı. Bu grupların içinde başta işit diye bir oluşum söz konusu muydu acaba? Yani o da e, örneğin Rakka'nın kurtarılması, işte rejim kuvvetlerinin Rakka'dan çekilmesini e, sağlamak konusunda hep bir, bir arada ما إيديلر بيلكدة ما حركت هدّل لما بلشت الصورة دة أسات بالبداية كان في شيء اسمه داعش يعني كان في كتير مجموعات واضح انه كان في أكتر من مجموعة بس بالبداية كان في شيء اسمه داعش وامتى طلع من وين طلع هدول لا بالتأكيد ظهور الفعلي لداعش رسميا هو في نيسان 2013 قبلها بالشهور السابقة لهذا التاريخ شهدت سوريا ظهور ظهور تنظيمات جهادية أو إسلامية بشكل عام لكن جهادية بشكل خاص. أكيد يعني التفسير لظهور ظاهرة مثل داعش لا تقبع بنظرية المؤامرة يعني في في عوامل أنا شخصيا أشوف إنه العامل الرئيسي فيها هي يعني الحرب المطلقة اللي شنها النظام على على الشعب السوري اللي وفرت المجال. الممتاز لظهور هذا النوع من التنظيمات؟ <تصفيق> Yasin diyor ki IŞİD Nisan 2013'te ilk ortaya çıkmaya başladı. Yani ondan önceki 1-2 ayda evet cihatçı gruplar ortaya çıkmaya başlamıştı. Ama IŞİD olarak Nisan 2013'inde ortaya çıktı. Ve hani IŞİD'in ortaya çıkışını ve yükselişini hani o çok yaygın olan bu komplo teorileriyle hani açıklamamız da mümkün değil. Tabii birçok sebebi var IŞİD'in nasıl ortaya çıktığının. Ama yani hani sebeplerinden birisi özellikle herhalde Rakka'ya bakacak olursak. Yani halkın akın üzerine rejim tarafından açılmış topyekün bir savaş var ve e, bu topyekün savaş ortamı e, işit gibi oluşumların ortaya çıkmasını tabii ki çok kolaylaştırıcı e, bir etken ve e, bir hızlandırıcı tabii. etken evet. oluyor. Evet. evet. Ve o da yani şu anda e, Rakka e, sanıyorum İshit'in kendi devletini e, ilk ilan ettiği e, yerlerden birisi. U Rakka min awal mudun illi a'lanet dash dawla tabqa yani الرقة <تصفيق> شهدت أول ظهور علني لداعش بتسعة نيسان 2013 تحديدا يلي كان مقر جفة النصرة بالمدينة يلي كان تنظيم صغير نسبيا بالمدينة مقارنة بتنظيمات أخرى الناس صحيت الصبح واكتشفت أنه ma مكتوب جبهه النصر صار مكتوب 9 Nisan yani tam olarak diyor 9 Nisan 2013 yılında insanlar sabah kalktılar ve karargahın üzerinde işte IŞİD'i'sini gördüler. bu IŞİD'i'sini e, gördüler ve e, yani Rakka IŞİD'in işidin e, ne denir? Aleni olarak ilk ortaya çıktığı çıktı ilk dediği yer. Evet. Yer. evet. E, Yasin e, konuşması sırasında de Türkiye'ye ve başka bazı ülkelere hmm. e, Suriyelilerin gittiklerini söyledi. Başka ülkeler derken hangi ülkeleri kastediyoruz? En teâlût ennü eju a Türkiye'ye bu buldan Yani eye buldan hasseten. Yani bir şekil esası. Kullinli ağrıfhum kanatın mahatta ula Türkiye bi sabir bilgüur Lakin قسم قسم كبير منهم يعني كمل الطريق إلى أوروبا كان بطرق قانونية أو بطرق غير شرعية وللأسف بعضهم يعني لقى حتفه بالبحر يعني <تصفيق> Ee, özellikle tabi coğrafi yakınlık sebebiyle birçoğu Türkiye'ye geldi. Ee, Türkiye'ye gelenlerin bir kısmı yasal veya yasa dışı yollarla Avrupa'ya e, gitti. Ve tabi bir kısmı da Avrupa'ya giderken e, denizde boğulup ölenler var. Evet. Ee, senin de bir örneğin var. Programa girmeden önce aktardığın onu da dinleyicilerinize... Evet. Dediyse duyuralım lütfen. Evet bu dün aldığımız bir haber yani Suriyeli bir arkadaşımızın haberi Türkiye'den geçiyor, sınırı geçiyor, karayoluyla geçiyor ve sınır geçtikten sonra Yunanistan'da sınırda yani köpekler üzerlerine saldırıyorlar ve o sebeple Türkiye'ye geri gelmek zorunda kalıyor ve Türkiye'ye girer girmez Türkiye'de tutuklanıyor ve şu anda göz altında ve kontakta kaybedilmiş vaziyette kendisiyle ve bu birçok Suriyenin başına gelen bir olay. Evet. Suriyelilerle birlikte yaşıyor Yasin ve onların sorunlarını çok yakından biliyor. Özellikle çarpıcı bazı örneklerini bize aktarabilir mi? Andak emsile meşakil tabağı Suriyen ile yaşayın bir Türkiye. Yani kif vada onların? Yani el muşkele esasiyle Suriyen hiye ennü رغم أنه إلى حد بعيد بتركيا توفرت المتطلبات الأولى لللاجئ لحظة وصوله الغذاء إلى درجة معينة السكن إن كان بالمخيمات أو اللي قادر يستأجر يستأجر لكن نحن صرنا بنهاية 2014 القصة السورية صار لها ثلاث سنين وصار في متطلبات أخرى بشكل أساسي الوضع القانوني لللاجئ السوري يعني هل هو مقيم؟ هل هو لاجئ؟ آه آه هذا الوضع القانوني آه آه آه يستجر بالتالي مقدرته على العمل يعني أنه يستوعبوا قانون العمل بحيث يستطيع العمل بكرامة وضعه بخصوص السفر أكان السفر مؤقت أو لمحاولة الهجرة إلى مكان آخر ونقطة أساسية أخرى هي التعليم التعليم أكان بالأطفال يوجد عدد هائل من الأطفال السوريين بلا مدارس بسبب عدم قدرتهم على إن كان عدم قدرة المبادرات الأهلية السورية على بناء مدارس أو عدم قدرتهم على دخول مدارس الدولة التركية وموضوع الجامعة بشكل أساسي يعني في عشرات الآلاف من السوريين كانوا بالجامعة لم يستطيعوا إكمال جامعاتهم وجالسين بانتظار فرصة أعتقد مسؤولية المجتمع الدولي بشكل عام والتركية باعتبارها البلد الحاضن بشكل خاص هي محاولة الانتفاع على هالمسائل وتوفير هاي الفرص لأن حالة اللاجئين السوريين ليست حالة مؤقتة لم تعد مؤقتة صار في حالة سورية بتركيا. <تصفيق> ...Yasin dedi ki şimdi ilk hani mültecilerin ilk gelmeye başladığı zamanki ihtiyaçlar bir dereceye kadar tabii karşılandı dedi. İşte hani ev durumu olsun yani kamplarda yaşayanlara zaten barınma, barınma meselesi evet. vesaire bunlar tamam. Ama Suriyeliler Türkiye'ye geleli şimdi üç seneyi geçen bir sürü oldu ve tabii ki başka ihtiyaçlar ortaya çıktı. Çünkü artık uzun dönemli ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bunlardan birisi tabii ki kanuni durum, statüleri yani şimdi diye kadar çok yakın bir zamana kadar statüleri belli değildi. İşte mülteci mi misafir mi ne oldukları belli değildi. E, ikinci e, bir sorun e, e, çalışma izni, çalışma meselesi, iş meselesi ve dedi yani hani, e, mültecilerin hani, onurlu bir şekilde hayatlarını e, devam ettirmeleri için özellikle e, bu çalışma e, meselesinin çözülmesi gerekiyor. Diğer çok önemli bir sorun çocukların eğitim meselesi. Yani çok yüksek sayıda çocuk var e, e, Türkiye'de şu anda Suriyeli ve 3 e, yıldır Okula gidememiş olan çocuklar var ee, sadece hani ilkokul ortaokul e, değil ama e, on binlerce de üniversite öğrencisi var yani Suriye'deyken e, üniversitede okuyup şu anda Türkiye'de olan on binlerce e, insan var e, ve dolayısıyla hem yani Türkiye kamuoyunun hem uluslararası e, kamuoyunun farkına varması gereken e, yani Suriyeliler artık geçici değiller. E, ve dolayısıyla e, bu bu bahsedilen sorunların hani uzun vadeli e, sorunlar ve bunların e, bir çözüme e, kavuşturulması gerekiyor. Evet, yani e, Suriye'de e, e, bir güvenlik sağlanıncaya kadar bir huzur ortamı e, tesis edilinceye kadar ve hatta tabii ki e, şu anda birçok ...kenti, köyü... ...ve yerleşim bölgesi de... Yıkılmış ...bombalamalar vaziyette. sonrasında... ...yıkılmış vaziyette... ...yeniden bir onarım... ...faaliyeti... ...gerçekleşene kadar... ...Suriye'liler hem Türkiye'de hem de e, şu ana kadar e, ulaşmış oldukları diğer dünya ülkelerinde e, mutlaka uzun süreli hem barınma hem eğitim evet. hem e, yiyecek içecek olanaklarına kavuşturulmak durumunda. durumunda var, evet bu anlamda uluslararası toplumdan beklentileri nelerdir Suriyelilerin özellikle Yasin'in e, söylemek istedikleri var mı bu konuda? Şu matlub men muştemadüwele beşiklamıza bir <gülüyor> şey. يعني مطلوب من المجتمع الدولي اشياء كثيرة يعني كان على المستوى السياسي العام انه عدم ترك المسألة السورية تتعفن بهاي الطريقة البلد البلد بحالة دمار كامل ان كان على ايد نظام بشار الاسد وان كان بعدين على بايد داعش وأمثال داعش وجزء كبير من مسؤولية وصول الامور الى هاي ال لهي الدرك من الانحطاط موجودة على معاتق المجتمع الدولي يعني غير معقول الى اليوم انه مثلا طيران يقصف كما يشاء بالشمال السوري رغم انه طيران التحالف يطير فوق شمال سوريا هذا امر لا يفهمه احد هذا على المستوى السياسي الاعام لا يمكن, لا يمكن الحديث عن, عن, عن, عن الوضع السوري من منطلق انساني فقط او منطلق انه قضية لاجئين لا في قضية, قضية بلد يدمر ودمار البلد نتيجته وجود لاجئين وجود مشاكل اللي يستجره وجود اللاجئين بدول الجوار او حتى باوروبا وبالتالي يعني المسؤولية المجتمع الدولي الاساسية هي معالجة الجذر انهاء هاي المأساة بسوريا Yasin diyor ki yani şu anda e, Suriye meselesine sadece insani e, açıdan veya işte mülteciler açısından e, bakmamız yeterli değil diyor. Bu insani durumun ve mülteci meselesinin e, tabii çok kökten bir sebebi var. Bu da bir ülkenin artık tamamıyla yıkılmış e, olması. Yani bu insani durumun bir siyasi sebebi var. E, bu bir yandan e, Esad rejimi olsun, bir yandan IŞİD ve benzerleri olsun. Yani iki tara iki koldan e, ülkeyi tamamıyla e, Yok ediyorlar, yıkmış vaziyettiler. Dolayısıyla yani uluslararası kamuoyundan talep, eğer mülteci meselesine dair bir çözüm bulacaklarsa, bunu ilk başta hani kökten bir çözüm olarak siyasi bir çözüm bulmaları siyasi gerekiyor. Siyasi bir yaklaşım. Evet, gerekiyor. siyasi bir yaklaşımla. İnsani değil siyasi bir yaklaşımla bunun yapılması gerekiyor. Evet. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Fakat bu müzik parçası konusunda da Yasine'ye bir soralım. نه دين نتجك بزي ونجن بولي بسيشم هلا شو راح نسمع أغاني مين هو وشو أهميته هاي أغنية اسمها على عالهودالك يلي هي ك, كلحن أغنيا تقليديا سوريا قديمة جدا يعني عشرات سنين ربما مئة سنة أو أكثر أدهها فنان سوري اسم وصفي المعصراني أدهها ببداية الثورة يلي هو أخذ اللحن يعني التكرار تبع اللحن وبناء بناء عليه كلمات جديدة يعني هو يتحدث عن المدن السورية واقعة بهذيك اللحظة يعني ريف دمشق حما حمص هاي واحدة من الأغاني اللي شكلت ال ال, ال, ال تبع الثورة السورية بال بال وهو الأولى من الأسماء اللامعة بهذيك الفترة للأسف بعدين يعني تعقدت الأمور كثير وما عاد عنا موسيقى إلا صوت القصف وكذا <تصفيق> şimdi dinleyeceğimiz parça Al-Hodalak Al çok ezgi, eski geleneksel bir ezgi aslında ama Suriyeli sanatçı Vasfi Masarani bu ezgiyi alıp yeni kelimeler yani ayaklanmanın başlangıcında yeni kelimeler de yeniden söylüyor bu şarkıyı ve ayaklanmanın başladığı zaman barışçıl eylemlerin olduğu şehirlerin isimlerini kullanarak işte Hama, Homs ve o yüzden ayaklanmanın özellikle ilk senesi için çok önemli bir şarkı söylüyor. Ee, ta ki işte sadece e, hani savaş uçaklarının, bombalamaların sesini duyana kadar e, bu e, bu ezgi, bu ses çok önemliydi Suriye'de. Evet, şimdi onu dinliyoruz. Ya <Gülüyor> bu sad yobay ma udna hukm ma وردي <تصفيق> يا Açık Radyo'dasınız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Program, e, bugünkü programı Şenay Özden ve Suriyeli arkadaşımız Yasin'le birlikte gerçekleştiriyoruz. Programımızın başında Düzce'ye bağlandık. Hukukçu arkadaşımız Düzce Deprem Zede Derneği Başkanı Ayşegül Şenol Can'la e, 15. yıl dönümünü, Düzce Depremi'nin 15. yıl dönümünü... E, hatırlamak ve sorunları bir kez daha e, konuşmak amacıyla e, kısa bir e, görüşme yaptık. Çünkü Ayşe Gülşenol bir toplantıda idi. Evet, e, Suriye'yi konuşuyoruz. Yasin'e sorularımız oluyor. E, bu sorulara devam edeceğiz Şenay. E, güzel bir müzik parçası netti. Yasin evet. bize teşekkür ediyoruz. Kendisine. Evet şimdi e, çok sayıda çocuktan ve on binlerce üniversiteli gençten bahsetti Yasin konuşması <gülüyor> sırasında bunların rakamlarına hakim miyiz yani bunu geçen programımızda da konuşmuştuk kayıtlı olanlar ve halen kayıt altına girmemiş olan e, Suriyeliler var o konuda Yasin'in bilgileri nelerdir? أنا أرقام بالنسبة لمسلاً ولاد اللي بالمدرسة وطلاب جامع في أرقام أنا أرقام يعني فعلياً صعب, صعب يكون في أرقام موثقة لأنه أساساً ما بنعرف العدد الكامل للاجئين السوريين اللي موجودين بتركيا يعني ممكن يكون في إحصاء دقيق للعدد اللاجئين بالمخيمات لأنه أسهل لكن حتى ما يعني الواحد غير قادر على الاعتماد على أرقام الدخول بالمنافذ الحدودية لأنه بلحظة من اللحظات ضاعت الأمور، لكن يعني من من اللي اطلعت عليه إن كان بإسطنبول أو ب ببعض المدن الجنوبية، ف bı bölgeler muayene mümkün mümküntحدث عن 8 من كل 10 اطفال لا يتلقون نوع من التعليم ki bir e, istatistik e, ne yazık ki yok e, hani Türkiye'de Suriyelilerin sayısını tam sayısını bile bilmiyoruz e, girişler çıkışlar zaten çok düzensiz olduğu için e, yani ne kadar insanın girdiğini çıktığını dahi bilmezken genel e, bir rakam var 2 milyon 600 ha, bin evet, gibi ama yani bunun mesnedi de çok yok e, evet ve özel yani kamplara dair Tabii rakamlar daha güvenilir orada kayıt meselesi daha düzgün yapıldığı için ama şunu dedi bazı yerlerde yani on çocuktan sekizinin okula erişimi olmadığını biliyoruz dedi. Şimdi buna ben bir ekleme yapmak Lütfen. istiyorum bu istatistik meselesine. Bu mesela Antep'te karşılaştığım bir durum araştırma yaparken bazı yerlerde muhtarlar kayıt yapıyor. Yani kendi mahallesinde oturan Suriyelilerin kaydını yapıyor ve o kayıt formlarını gördüm işte adı soyadı ve genelde tabii aile tırnak içinde aile reisinin erkeğin adı soyadı ve ailede kaç kişi oldu hangi tarihte Türkiye'ye geldikleri adresi ne kadar eğer çalışıyorsa ne kadar maaş aldı ve ev kirasının ne kadar oldu? Şimdi form sadece bundan ibaret. Onun dışında Türkiye'de Suriyelilere yönelik uzun vadeli bir mülteci politikası geliştirmek için gerekli olan hiçbir e, bilgi yok. Yani bu insanların bu eğer çocuk varsa kaç tanesi okul çağında? Ha, kaç kaç yaşında? yaşında? işte gençler veya meslekleri nedir bu insanların? Yani Suriye'deyken bu insanlar ne iş yapıyordu? Eğitim seviyeleri nedir? Vesaire. Hiç bu e, yönde en ufak bir e, bilgi e, olayı yok. Ki nitekim e, AFAD kayıtlarında da e, aynı şekilde e, okul yaşındaki çocuklar, okul çağındaki çocuklar işte eskiden meslek Suriye'deyken meslekleri nedir? Vesaire. Bu tür bir yani politika geri Destirmeye yönelik e, data toplamak konusunda şimdiye kadar benim gördüğüm kadarıyla en ufak bir e, girişim yok. Sadece ad soyad, e, Suriye'de işte nereye kayıtlıydı, Türkiye'ye ne zaman girdi, Türkiye'deki adresi nedir, bu kadar bundan ibaret e, toplanan istatistikler. Dolayısıyla uzun vadede bu çok ciddi e, sorunlar e, yaratacak Türkiye'de. Evet tabi yani üç ay içinde bir her türlü problemin ha, halledileceğini varsayıp bütün planlamayı ona göre yaparsan tabii ki. Gelenleri kayıtsız kuyutsuz e, kabul edersin artı belirttiğin tarzda geniş bir e, bilgi e, deposu hazırlamayı da hiç gerekli görmezsin. Evet. Şimdi önemli noktalardan e, bir tanesi de tabii ki bu e, geçici koruma yönetmeliği çıktı. Evet. Biz geçen haftaki programımızda da bunun üzerinde durduk. Ama çok kısa durduk. Bir uygulamasını görelim dedik. Uygulamaya ilişkin herhangi bir şeyle karşılaştık mı bu bir haftalık süre içinde? Ben kişisel olarak neyle karşılaştığımı anlatayım. En büyük şu anda gördüğüm kadarıyla sorun... ...Türkiye dışına çıkmaya çalışan Suriyeliler açısından çok ciddi sorunlar yaşanıyor... ...nasıl çıkabileceklerini bilmiyorlar. Yani birçok benim kişisel olarak tanıdığım insanın başına geldi... ...havaalanına gidiyorlar ve Türkiye'nin dışına çıkamıyorlar. Ee, yani mesela işte Avrupa'da e, burs almış Avrupa'ya gidecek... ...veya Avrupa'da bir konferansa katılacak... ...veya sanatçı bir festivale katılacak... ...ve e, havaalanından geri dönüyor. Neden? E, çünkü yani bu kayıt işlemi... Belli, belli değil. Hani önceden kayıt olmamış insanlar var ve birden bire yani bu kadar kısa bir süre içinde herkesi e, bir şekilde kayıt etmek mümkün değil. E, ikincisi yani en başından beri aslında olan sorun şimdi de var. E, bilgi kanalları yok. Yani insanlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çünkü bilgilendirilmiyorlar. Yani bir kanun çıktı tamam ama pratik olarak Suriyeliler ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar. Yani eğer bir Suriyeli pasaportlu girdiyse ne yapması lazım? Pasaportsuz girdiyse şimdi ne yap Lazım. Önceden işte AFA'da kayıtlıysa şimdi ne yapması lazım vesaire. Bu tür e, bilgiler eksik. Yani bilgi alabilecekleri e, bir yer yok. E, sanıyorum yani şu andaki yapılması gereken... En önemli şeylerden birisi... E, ...yani ya bilmiyorum belediyeler, hükümet... ...yani kim hangi yetkili yapacaksa... ...yereldeki, e, yereldeki birimler. Bir, birimler... ...yani bir şekilde Suriyelilerin gidebilecekleri bir başvuru merkezlerinin acilen e, açılması gerekiyor. Başvuru masası bile başvuru olsa masası, bu. Başvuru masası tabii ki. Evet. Yani internette tamam, kanun Arapça var, internette mevcut. Ama şunun unutulmaması lazım, bu insanlar yani ara, e, okuma yazma bilmeyen birçok Suriyeli var... Dolayısıyla yani internete erişimi olmayan birçok Suriyeli var. E, artı orada bir hukuk dili var. Yani herkes hukuk diline vakıf değil elbette ki. E, dolayısıyla ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ve e, bence yani gerçekten en kısa zamanda bu dediğiniz gibi başvuru masalarının birimlerinin e, oluşturulması gerekiyor. Yoksa uygulamada çok ciddi e, sorunlara e, yol açacak. Evet. E, peki mesela diyelim ki e, bu masaların... Ee, kuruluşu konusunda bir karar verildi. Bu bütün Türkiye'de yapılması gereken e, bir şey mi? Yani bütün Türkiye'de e, gerek belediyeler, gerek muhtarlıklar neyse yani yereldeki birimlerde ve kuruluşlarda e, bunları açtığımız zaman yaygınlığı nedir? Suriye'den gelenlerin o biraz bence şuna bağlı yani Suriyelilerin yoğunluklu olarak yaşadığı yerler belli. Yani mesela işte Antep, Urfa vesaire evet, yani yakın sınır, sınır e, illerinde zaten tabii ki yaygın olarak e, açılması e, gerekir. Ama özellikle İstanbul'da da e, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı yerler biliniyor. En azından oralarda e, açılabilir. E, bunun yanı sıra mesela ben şunu biliyorum. E, Suriyeliler kayıt olmak isteyen Suriyeliler e, her mesela e, ne denir emniyet birimine gidebilirler. Evet. Bazı yani bunun bir listesi var. Yani en azından <gülüyor> bu listenin ulaştırılması gerekiyor Suriyelilere ki adamlar yani şehirde e, dolaşmasınlar o emniyet biriminden bu emniyet birimine kaydedil, kaydolabilecekleri bir yer bulmak için. Çünkü zaman Arapça konuşacaklar. Arapça konuşuluyor zaten tercüman yok vesaire e, bu tür sorunlar oluyor. Yani şu aşamada en azından yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde e, İslam yani hem İstanbul'da hem diğer e, şehirlerde açılması yeterli e, olacaktır e, gibi. Evet. evet. Peki e, bunu kolaylaştıran bir ara e, kurum kuruluşlar var mı mesela sizin kurmuş olduğunuz e, Hamish. E, inisiyatifi böyle bir şeyi gerçekleştirmek için uğraşıyor mu? Veyahut da hali hazırda bu tür kuruluşlar var mı? Evet. E, bizim yani Hamish olarak e, şu anda yapabildiğimiz e, hani kapasitemiz o kadar geniş olmadığı için tabii ki hani kendi ağımız üzerinden e, tüm bu bilgileri ulaştırmaya çalışıyoruz e, Suriyelilere. Biz bunu yapıyoruz. Ama bu yani herhangi bir sivil toplum kurumunun üstlenebileceği bir e, iş değil. Bir, bir iş değil. Yani milyon altı yüz bin kesinlikle... kişiye ulaşmak Kesinlikle. Çünkü. Yani biz kendi ağımıza ulaştırabiliriz bunu ama e, dediğim gibi yani yerel ya da merkezi e, idarecilerin e, bu tür e, masaları e, açması gerekiyor. Evet. E, siz bugüne kadar tabii yerel yöneticilerle de bazı ilişkiler kurdunuz. Bazı sorular sordunuz. Orada e, nasıl bu ilişkiyi rahat kurabiliyor musunuz? Bilgi alabiliyor musunuz? Bilgi konusunda şöyle bir sorun var. Şimdi e, Hamish olarak değil ben kendim araştırmacı olarak evet. e, şöyle bir durum var. E, bu geçici korumaya kadar Suriyeliler hakkında çıkan birçok yönetmelik veya genelge diyeyim e, gizliydi. E, bir de böyle bir sorun vardı. Dolayısıyla kimse bilgiye ulaşamıyordu. Yani ne Suriyeliler ne Suriyelilerle ilgili bir takım e, genelgeler, çıkıyor. genelgeler çıkıyor. Evet yönetmelik çıkıyor. Evet ve, ve bunların içeriği gizli. Evet. Ve dolayısıyla... Kim biliyor peki e, bunu? İşte kim? Çıkaran, evet. Çıkaranlar biliyor. E, ve dolayısıyla e, biz... Ama idari teşkilatlanmaya herhalde... Mesela STK'lar... Tabii valilikler vesaire evet. biliyor. Ama evet. bir Suriyeli veya bir işte Suriyeli veya Türkiye'li bir STK bu bilgilere ulaşamıyor. Ulaşamıyor. Ulaşamıyor. Dolayısıyla bizim şimdiye kadar edinebildiğimiz bilgiler tamamıyla sahada... Ee, ...insanların başlarına gelen sorunlardan, yaşadıkları sorunlar üzerinden e, ediniyorduk bilgileri. Anlatabiliyor muyum? Yani Bir Suriyeli işte evet, kayıt olmaya evet. gittiği zaman e, ne şekillerde olabiliyor, ne şekillerde olamıyor. Yani bu tatbik, üze, uygulama üzerinden bilgiyi edinebiliyorduk. Yani böyle biraz deneme, e, ne denir? E, denemek e, üzerinden, evet. deneme yanılma yöntemi, yanılma yöntemi üzerinden e, edinebiliyorduk. Evet. Ben hemen yassine bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de tabii ki Türkiye'nin politikası politikalarında siyasetinde etkili birçok unsur var. Bunlardan en başta gelenlerden birisi de tabii ki medya. Medyayı izleme fırsatları oluyor mu Türkiye'deki e, Suriyelilerin? Tabii ki bir lisan hmm. sorunumuz var ama sanıyorum e, TRT'nin Arapça yayını var ve e, medyadan beklentiler konusunda herhangi bir şey söylemek hmm. ister mi? Amis alak Antkun fırsatı, bir şofel medya. بتركيا للتلفزيون وجرائد وهيك شيء طبعا في مشكلة اللغة بس مثلا الـ TRT طبعا الهكومة عندهم كانها بالعربي بتشوفوا الأخبار بتركيا وشو المطلوب من الميديا يعني أنا بشكل شخصي ما أتابع تلفزيون فأتابع أخبار تركيا الجرائد اللي تنشر بالإنجليزي في في أعتقد تي أرتي وقناة أخرى باللغة العربية يعني ما ما عندي أرقام دقيقة عن عدد متابعتها بين السوريين الموجودين بتركيا تركيا لكن أرجح أنها ضعيفة يعني من شغلات بسيطة شفتها مثلا بتغطية وكالة الأناضول باللغة العربية مكتوبة يعني ما تتعامل تتعامل مع الحالة السورية بتركيا كلاجئين يعني كحالة بعيدة تحكي عن آخر ما ما, ما أنا من يعني ما تحكي عن حياتهم اليومية Every إنما تعطي وجهة نظر الحكومة التركية أو ال أو, أو الدولة التركية تجاه أمور معينة و وممكن ممكن تحكي عن مصر أكثر بكتير ما تحكي عن المليون ونص سوري اللي هون فدائما يعني اللغة رسمية آآ آآ آآ على الأغلب على الأغلب ال هناك حاجة للتنمية شيء إعلامي يظهر من السوريين أنفسهم يعني راديوات محلية باللغتين العربية والتركية ربما شبكات تلفزيون محلي ربما تسهيلات أكثر بالنسبة للجرائد طباعة وتوزيع جرايد في في مشكلة حتى يمكن حتى قانونية على مستوى الكتب باللغة العربية يعني لا يوجد مكتبات باللغة العربية بتركيا وجزء من هالصعوبات قد تكون صعوبات جمركية وقانونية وما إلى هنالك Yasin dedi ki e, genel olarak takip etmediğini söyledi e, Türkiye e, medyasını e, ve çevresindeki Suriyelilerin de e, çok takip ettiğini sanmadığını söyledi. E, şöyle bir örnek verdi bunun nedenlerinden birisi neden takip etmediğini mesela Anadolu Ajansı'nın Arapça sayfasına e, hani takip ediyorlarmış. Ama sonra şunu fark ettik dedi e, sadece hani resmi dili kullanıyorlar sadece devlet görüşünü e, e, okuyabiliyoruz orada Anadolu Ajansı'nda yani. Devlet derken? Türkiye, Türkiye, Türkiye. evet, evet. evet. Yani hani sadece resmi, nedeni Resmi dille devletin e, görüşünü aktara, aktarıyor Anadolu evet. Ajansı. E, dolayısıyla böyle bir hani taraflı durum varken hani çok fazla bundan sonra takip etmenin gereksiz bir olduğunu, anlamı bir anlamı olmadığını e, söyledi. E, belki hani yapılması gereken e, Suriyelerin de hani Türkiye medyasına katılmasının yollarının açılı açılması gerekiyordur. Yani mesela işte yerel radyolar ee, ...ne bileyim işte hani haftada bir saat Arapça yayın e, yapabilirler. Veya şu, anda işte, şu anda bizim yaptığımız gibi, Aynen, yani. aynen. Evet, evet. veya e, işte ne bileyim gazetelerde bazı gazetelerde belki hani bir sütun ayrılabilir vesaire. Ve dedi onun dışında çok önemli bir sorun var. Onu da antriparantez söyledi. E, Türkiye'de Arapça kitap ulaşılamıyor. <gülüyor> Allah Allah. Evet yani. Hiç, yani bu Güneydoğu bölgesinde e, dahil kitaba, olmak üzere. Arapça kitaba ulaşılamıyor. Bu önemli bir sorun. Bu arada ben de bir antiparantez bir şey söyleyeyim. Bizim Tabii. de şu anda Hamiş olarak zaten gerçekleştirmeye çalıştığımız projelerden birisi bir Arapça e, kitaplardan oluşan bir kütüphane e, açmak. Yapmaya Çünkü, Evet. Nerede yapmaya çalışıyoruz? İşte sorunumuz o. <gülüyor> <gülüyor> e, yer Yer bulabildiğimiz an yani kitaplar hazır, kütüphanecimiz hazır. E, bir mekan bulabildiğimiz an e, bir... E, İstanbul mu? İstanbul, İstanbul'da İstanbul. Evet, İstanbul'da bir de özellikle tabii bu üniversite çağındaki e, Suriyeli gençler e, işte veya yani herkes tabii ki her Suriyelinin hani ulaşabileceği e, böyle bir e, e, projemiz var bizim de. Bu evet. gerçekten çok büyük bir e, ihtiyaç. E, şu anda açık radyo mikrofonlarından bunu bu ihtiyacı e, aktardık ama e, diyelim ki dinleyicilerimizden birisi bu konuda yol göstermek evet. istiyor. Ne yapacak? Hemen ben e-mail adresimi vereyim. Lütfen. O zaman e, senay.ozden@gmail.com. gmail.com Arada nokta falan yok. Senay.ozden@gmail.com. Evet. gmail.com Tamam. Çok teşekkürler. O zaman e, kitaplarımız hazır. Kitaplar hazır, kütüphaneci hazır. <gülüyor> Kütüphaneci hazır, Kütüphaneci mekana ihtiyaç var. Mekana ihtiyaç evet. var. Bunları toplam kaç kitaptan bahsediyoruz? Ee, şimdi şöyle, onu da anlatayım. Ee, yayıncılarla konuştuk Fransa'da ve Lübnan'da. Ee, kitaplar hazır orada. ...biz mekanı bulduğumuz an bize kitapları oradan e, hemen yollayacaklar. Evet şu anda mekanımız olmadığı için kitapları şu anda getirmedik evet. e, ve Dolayısıyla mekanın büyüklüğüne bağlı olarak e, kitaplar gelecek ve oradan da tabii bu kitaplarda bağış e, e, olarak Evet bize e, yollayacaklar Evet e, yani toplam Türkiye'de 1 milyon 600 bin Suriyeli mülteci var e, ama bunların sadece 230 bine 22 kampta barınabiliyor. Evet. Orada nispeten e, olanakların e, iyi olduğunu söyleyebiliriz evet. veya ortalama olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ben e, o e, kampların bir kısmının nerelerde kurulu olduğunu da gördüm. Yani evet. dağın başında evet. e, özellikle de enterne edilmiş evet. alanlarda tabii bir kısmı da ee, problemin e, merkezine çok yakın sınır evet. e, boylarında o açıdan da bir ciddi sıkıntı ile karşı karşıyalar evet. sanıyorum. Ee, acaba Yasin'in son olarak programımızı bitirmeden önce söylemek istediği, ulaştırmak istediği e, mesaj, e, söyleyeceği herhangi bir söz var mı? Ondan ee, sonra... لا أنا بس حاب أشكرهم على هالفرصة أنه يعني يطلعوا على على واقع السوريين بلسان سوري ونتمنى أنه تكون يعني فاتحت شيء شيء شي جديد يعني يتضافر مع مع مع عملنا بهامش بالبيت الثقافي السوري وإسطنبول يلي جزء أساسي من عملنا هو أنه يعني صار عنا سوريين وعن بكمية هائلة بتركيا و لازم ينواجد هذا الـ الـ الـ الهامش من من من التلاقي إن كان بين اللغات وإن كان بين الثقافات يعني نحاول نتخلص من هذا الحاجز اللي ما ما, ما مفهوم كيف صار يعني بالنهاية نحنا بلدين بيناتهم ألف كيلومتر تقريبا حدود ويبدو وكأنه نبعد ألف كيلومتر أو ألفين عن بعض ee, şunu söyledi son olarak bu arada Yasin de Hamish Suriye Kültür Evinin kurucularından ee, hani biz de Hamish olarak yapmaya çalıştığımız şeylerden birisi hani Suriyelerin ee, e kendileri hakkında kendilerinin konuşmasını, kendi seslerinin duyulmasını e, sağlamak ve e, hani Türkiye ve Suriye halkları ve dilleri arasında bir e, iletişim kurulabilmesini sağlamak ve e, hani açık radyoya da e, bugün bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum dedi. Evet, biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok içerden e, bilen birisinden e, sorunları bir kez daha duyma fırsatına. E, ulaştık. E, evet, yani e, benim de görebildiğim kadarıyla e, mutlaka e, muhataplığı sağlayacak ara bazı evet. e, olanaklara ihtiyaç var. Hamiş böyle bir evet. kurulur. E, dileğimiz çok başarılı olmanız. Çok çok teşekkür ederiz Yasine. Yassin'e ve e, verdiği bilgilere... ...sonra da tabii çok teşekkür ediyoruz. Şükran. Evet. <gülüyor> Şükran. <gülüyor> evet, Altın Saatler... ...programında bu hafta... ...konuklarımız Şenay Özden... ...ve Suriyeli arkadaşımız... ...Yassin idi. Ee, gelecek hafta yeni bir... ...Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle... ...hoşça kalınız.